Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yutâ bi cehenneme yevme izin o gün diyor cehennem getirilir. Kıyamet gününde cehennem getirilir. Leha seb'ûne elfe zimâmin Cehennemin 70 bin tane neyi vardır? Kul. Yani 70 bin tane <gülüyor> kulbu var. Ma' kulli zimâmin sebu'ne elfe melek ha. ve her kul cehennemin o her kulbunu tutan, çeken ve getiren ne var? 70 bin melek var. Yani 70 bin tane kul ve her kulda da 70 bin tane melek cehennemine abi var getiriyorlar. Cehennem böyle büyük, böyle dehşet verici, böyle korkutucu bir Allah'ın yaratmış olduğu mahluk. Ve şu anda Ehl-i Sünnet'le cemaat olarak biz ne diyoruz? İman ediyoruz ki cehennem şu anda yaratılmış. Az sonra hadiste de gelecek. Ce Cehennem neyi bekliyor? <gülüyor> Cehennem sura üfleyen meleğin sura üflemesini kıyametin kopmasını insanların sonra tekrardan dirilmesini mahşere toplanmasını ve hesaplar görüldükten sonra kendisine Allah-u Teala'nın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 sayhiyenle yapmakta rivayet etmekte. 3. <gülüyor> hadis Nu'man İbnü Beşir radıyallahu anhuma قال: "Semitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem me yekul: İn ehvana ehlin-nari azaban yawmül Kıyamet günü kıyamet günü kendisine cehennemde azap edilecekler olan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 İnsanların irinleri ne yapacak? Çoğalacak. Yani siz mahçeri düşünün. Sayısını bilmediğimiz kadar çok. Mahlukatın bir arada iç içe bulunduğunu düşünün. Yani bunu anlayabilmek için insanın... Şöyle Arafe günü haç zamanında, Arefe günü... Oraya gidemese de televizyonu açtığı zaman... Oradaki manzarayı, oradaki sahnede düşünsün. Milyonlarca insan... Dağ, tepe, taş...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 Az sonra rivayetlerde gelecek o tabi kan o irin ve ter irin ve ter hadisi. Diyor ki aleyhisselam bu hadisi. Ateş kimilerinin diyor, ayaklarını ila ke'beyhi ayak bileklerini ve minum men te'ekhudu ila rukbeteyhi kiminin dizlerine kadar ateş çarpacak, ateş olacak. ve minum men te'ekhudu ila huczetih Ucuze kişinin beli, yani kuşak sarılan, kemer takılan yer. Kimini de ateş buraya kadar yakacak. <Sessizlik> Kimini de köprücük kemiğine kadar ne yapacak? Ateş kavuracak, ateş kuşatacak. Bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Beşinci hadis İbni Ömer hadisi radıyallahu anhuma. Allah ondan Allah ondan ve babasından razı olsun.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 Şayet benim diyor duyduğumu yahut rivayet allah Allahu Teala'nın diyor bana duyurduğu kabir azabını sizlere de duyurmasını isterdim. Şayet sizlerin birbirinizi defnetmeyeceğinizi bilmesem. Yani Aleyhissalatu vesselama kabir azabı kabirde yaşayanların azabı duyuruluyor. İnsanlara ve cinlere bu neağılmıyor duyurulmuyor.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 Fam arak al yam fil khairi ve şer. Volo tâlemun ma âlemu l zahketum Ben diyor bugün. Ateşi gördüm. Bana bugün şer ve hayır bugünkü gibi ne yapılmadı hiçbir zaman gösterilmedi yani cennet ve cehennem bugün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 asap yüzlerini örtüyor. Ve lehum <gülüyor> khanin. Hıçkıra hıçkıra alıyor. Bu hadiste i̇mam Müslim ve İmam-ı Ahmet rivayet ediyor. Yedinci hadis, Miktad radıyallahu anhu hadisi. Diyor ki Miktad, <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yağul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim. Tuduna şemsu yevmel kıyameti el halk Hatta tekune minhum kemikdârim il. Kıyamet günü güneş, kullara, insanlığa bir mil, bir mil miktarına var, yaklaştırılır. Hmm. Kale Süleym İbn-i Amir, el-Ravi anil miqdad, sahabe miqdattan ravi, hadisi rivayet eden Süleym diyor ki, fe wallahi ma edri, ma ye'ani bil mil, diyor bu hadiste geçen mil, Dönüşün kullara bir mil miktarı yaklaşacağı ifadesinden ne kastediliyor bilmiyorum. Mesafet-el-ard am-el mil el-lazi tuqtahalu bihi el Yeryüzünde bir ölçü birimi olan bugün de bizim kullanmış olduğumuz mil mi yoksa göze sürme çekmek için kullanılan o alet mi?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 veyekunun nasıl ala kadri fil a'raq insanlar diyor amelleri oranınca amellerine göre terabo olacaklar. Ta minhum men yekunu ila ka'ibih Dünya'da bir yarıştayız öyle değil mi arkadaşlar? Salih ameller ve vakit ve ömür değil mi? Yarışıyoruz. Bir taraftan da rakibimiz var şeytan. Heva heves. İşte bu ameller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 Kimilerinin de ateş, kimilerinin de e, ter ayak bileklerine. Ve minhum yakunu men yakunu ila rükbeteh dizine. Ve minhum men yakunu ila hekveyhi beline. Ve minhum men yulcimuhu l-araku il-cam'a. Kimine Gem gibi. Alt, atın gemi gibi. Ne yapıyor? Sarıyor, kuşatıyor. Ve aşağıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi'edih ila fiyih. Aleyhisselatü vesselam. Bunu anlatırken ağzına işaret ediyor. Yani kimine de ter ne yapacak? Ağzına kadar.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 Ölçü birimlerini bu şekilde anlatıyorlar. Zira arşın yani parmak uçlarından dirsek mesafesi. Kişiden kişiye değişir. Ortalama 60 ila 70 cm arası. Yani 70 zira yeryüzü emer diyor teri. Öyle bir terleme olacak. İnsanlar bu şekilde terleyecek. Ve muhum, hatta yabluga azânehum. Bu ter onları ne yapacak? Kulaklarına kadar gemleyecek. Kulaklarına kadar kuşatacak. Dokuzuncu hadis, bu hadis de muttafakun aleyh hadislerden. Ebu Hureyre hadisi, dokuzuncu hadis. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber otur oturuyorken bir diyor, ses duyduk. Bir şeyin bir şeye çarpma sesiydi bu. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hel tedrûne ma hâdâ. Du böyle bir yani, du duyduğunuz sesin ne olduğunu biliyor musunuz? Kulna Allahu ve Resulu a'lem dedi ki Allah ve Resul daha iyi bilir. Kal haza hajarun rumiya bihi finnar mundu 70 halifen fehuve yahbi finnar alana hatta entaha ila qa'riha fasami'tum majbataha. Mudiyo bu ses cehennemin üstünden bırakılan 70 yıl önce bırakılan 70 yıl önce bırakılan ve az önce cehennemin dibine vuruş sesidir.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 An-Adi bin Hatim 10. hadis radıyallahu anhu قال, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu مَا min مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ ve وَبَيْنَهُ تَرْجُمَان Sizlerden her biriniz ile Rabbiniz tercümansız olarak arada hiç kimse olmadan konuşacak. Teke tek. Etek. Hesabı siz düşünün arkadaşlar. O sahneyi siz düşünün. Yani ki nahş etmek istediğin zaman o sahne aklına gelecek. <gülüyor> Feyanzuru eymenen minhu fe la yara illa ma qaddam. Kul diyor sahneye bakar yaptıklarını görür. Vayanzuru eshmen minhu fe la yara illa ma qaddam. Soluna bakar ve yaptıklarını görür. Vayanzuru beyne yadayhi şöyle gözünün önüne bakar, önüne bakar. Fe la yara illa nara tilqa wajhihi. Bilə bakar ki ateş. Fettakun-nara wa law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 قال, قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni era ma la teravne ve esma'u ma la tesma'un. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ben sizlerin görmediklerinizi görmekteyim. Az önce söyledik. Neleri gördü aleyhissalatü vesselam. Ve esma'u ma la tesma'un. Sizlerin diyor, şu an duymadıklarınızı duyuyorum. Yani Allah-u Teala öyle bir görme, öyle bir işitme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 onun yerine, yeryüzündeki kullarına gidip yetişen, yardım eden evliyalar tasavvur ediyorlar. Ve ma a'lemu ve ve ma bin nisai alal benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Ve yataklarda diyor, hanımlarınızdan zevk almazdınız. Ve leharaştum iles suudati Yollara çıkar, kendinizi sokaklara vurur, Allah-u Teala'ya sığınırdınız. Yani deliye dönerdiniz bu manada. Korkardınız. allah Teala'ya nida eder, seslenir ve istigasede bulunur, yardım isterdiniz. Bu hadiste Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Aynı şekilde i̇bn Mace ve İmam Ahmet rivayet ediyor. 12. hadis Ebu, Huray, Ebu Berz hadisi. Nadleti, nadle.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 Bu malı nereden kazanıyorum? Haramdan mı helalden mi? Ve nereye harcıyorum? Ve bana verilen bu bedeni nasıl kullanıyorum? Bu dört şeyden sorulacaksın. <gülüyor> Ravahat Tirmizi. 13. hadis. Tabii <gülüyor> bu hadisi, Buhari'si İmam Tirmizi rivayet ediyor. Şeyh Albani rahimehullah ve azu salihinde zayıf olan hadislerin içinde bu hadisi zikrediyor. Diyor ki Terimiz e, e, Ebu Hurayr'a rivayette. Ve sellem, yevme o gün yer, yeryüzü haberleri anlatmaya başlar. Şimdi yani herkes zannediyor ki veya güneşleyen kul zannediyor ki kendisiyle baş başa yahut da onu kimse görmüyor. Yeryüzünde yürüyor ama aslında onun bütün kayıtlarını kaydeden meleklerin dışında bir de ne var? Şahit olan yeryüzü var. Sonra o idin o yer yüzü dile gelip konuşacak. Allahu Teala'nın ayetlerde buyurduğu gibi derilerimizin konuşacağı gibi. Kulana diyecek değil mi şehidtum aleyna? Yani kul Allah olan Allah'ı Allah birlikte Allah'a karşı onun aleyhine konuşmasına binaen derisine diyecek ki lime şehidtum aleyna? Aleyhime ziyade şahitlik yaptınız.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 her şeyi konuşturan Allah Teala bize ne yaptı konuşturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Tüm mekal atedrûn eted mâ akhbâruhâ? Biliyor musunuz onun diyor, haberleri nedir? Neden haber verir?" "Kâlû Allahu ve Rasûluhu a'lem." Allah ve Resulü daha iyi bilir. "Fe inne akhbâra en kulli 'abdin ev ümmetin bimâ amile alâ Her kadın ve erkek kulun yeryüzünün üstünde yaptığı şeyleri haber verir. Ona şahitlik eder. Ve der ki diyor: "Amilte keza ve keza, şöyle şöyle yaptın." Şu günü de şöyle yaptın der diyor. İşte bu da onun haberidir diyor. 14. hadis Ebu Said El-Kudri hadisi radıyallahu anh Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadisteki ifadesi çok ilginç arkadaşlar. Hani şimdi <gülüyor> bazen arkadaşını, kardeşini, eşini, dostunu böyle düşünce içinde görürsün. Ya dersin ki kardeşim yani işte şu an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 diyor ki melek diyor bu ağzında bu aldığı boynuzu almış bekliyor sonra üfleyecek. Fastema al izna diyor kendisine verecek diyor iznini bekliyor. Hali hazırda yani bekliyor şu anda. Ona emredilecek, izin verilecek, üfleyecek. Nata yu'maru bin nafhi fe yanfukh. Fakat en zalika ala ashab rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem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 silah Ne demek silah Hayır. silah değil. Sil'a. Meta. Mal. Allah'ın diyor metası pa pahalıdır. Allah'ın cenneti pahalıdır. İnne sil'atallahi Bakın. Allah'ın diyor metası Allah'ın metası pahalıdır. Ela inne sil'atallahi el cenne.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 يحشر insanlar يوم القيامه حفاا عراا غرلا İnsanlar kıyamet günü çıplak. Ayaklarında ayakkabısı olmadan ve sünnetsiz bir halde yaratılırlar. Ve قلت ya Rasulallah er ve en erkekler bir arada. Hepsi birbirine bakacak bakarak mı yaratılacaklar?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 O gün insanları sarhoş görürsün. O gün her emzikli kadın ne yapar? Emzirdiği kadın çocuğunu unutur. Bırakır kaçar. Öyle bir gün. Onun için insanların yav meca'lul vildâne şibâ Çocukların Allah-u Teala aynen böyle diyor. Çocukların saçlarını ağırtacak gün. Çocukların saçlarını ağıracağı gün. Öyle şiddetli bir günde diyor. insanların böyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bu hadiste müttefakun aleyh, Buhari ve Müslim hadislerinden. Havf bahsini bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Önümüzdeki hafta reca, ümit bahsine geçeceğiz. Bir tarafı böyleyken işin, diğer tarafı da reca olması lazım. Bizi bu şekilde bu havf ve reca dengede tutması lazım. allah Teala'dan niyazımız, isteğimiz bizleri hakkıyla kendisinden korkan kullarından eylemesi. Ve ondan ümidini kesmeyen ümit var olan kulluğundan elimesidir. Subhanakallahumma bihamdik <Sessizlik> eşhedü la ilahe illa